334. konu, Abdurrahman bin Avef ile Saad bin Errabi arasında kardeşlik kurulması, Hazreti Peygamber muhacir olarak Medine'ye gelen Abdurrahman bin Avef ile Ensardan Saad bin Errabi arasında kardeşlik tesis etti, Saad Abdurrahman'a, ey kardeşim, ben Medine'nin en zenginlerinden biriyim, malımın yarısını sana veriyorum, ayrıca iki de hanımım vardır, bunlardan birini beğen, ben de onu boşayayım, dedi, Abdurrahman ise, Allah malını da, hanımlarını da sana mübarek kılsın, dedi ve sonra oradakilerden pazar yerini kendisine göstermelerini istedi, onlar da pazar yerini tarif ettiler, Abdurrahman oraya giderek alışveriş yapmaya başladı, kısa bir zaman içerisinde epey para kazandı, bir gün Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktığında Hazreti Peygamber ona, ey Abdurrahman senden yayılan bu koku da nedir, diye sordu, gerçekten de ondan zaferan kokusu geliyordu, Abdurrahman da ''Ey Allah'ın Rasulü, evlendim.'' dedi. Hazreti Peygamber ''Peki ona mehir olarak ne verdin?'' dedi. O bir hurma çekirdeği kadar altın verdiğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ''Bir koyunla da olsa düğün yemeği ver.'' buyurdular. Daha sonra Abdurrahman, o zamanı anlatırken şöyle derdi. ''Hala aklımdadır, hangi taşı kaldırsam altında gümüş ya da altın bulacağımı zannediyordum.''